Zengerin geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba. Uluslararası Doğa Koruma Birliği bilim insanları 147 binden fazla bitki ve hayvanın durumunu değerlendiriyor. Ancak tam bir değerlendirme için veri eksikliği olan binlerce tür var. Bu türler Uluslararası Doğa Koruma Birliği yani IUCN tarafından her yıl güncellenen tehdit altındaki türler listesine dahil edilmiyor. Değerlendirilemeyen bu türler arasında okyanusun düzenleyicisi orkalarla Arjantin'in pembe peri armodillosu ve dünya çapında yaklaşık 200 yarasa türü yer alıyor. Bilim insanları bu durumun bu türleri tehdit eden faktörleri arttırdığını düşünüyor. Çünkü IUCN tarafından yani Uluslararası Doğayı Koruma Birliği tarafından oluşturulan kırmızı liste, hükümetlerin koruma eylemi için hangi türlere öncelik verilmesi gerektiğini belirlemek için baktığı önemli bir kaynak. Communications Biology dergisinde yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, ekip yeterince değerlendirilmemiş 7699 türü inceledi ve yaklaşık %56'sının onları yok olma riskiyle karşı karşıya bırakan koşullarla maruz kaldığını tahmin etti. Bu IUCN tarafından tehdit altında olarak sınıflandırılan küresel türlerin %28'inin neredeyse iki katı. Bu oran bilim insanlarını vahşi yaşam konusunda oldukça endişelendiriyor. Vahşi yaşam, yaban hayatı. Birleşmiş Milletler'in biyolojik çeşitlilik ve ekosistem için hükümetler arası bilim politika platformunun 2019 tarihli bir raporuna göre IUCN tarafından hiç incelenmemiş milyonlarca bitki ve hayvan türü daha var. Ve bilim insanları bunların yaklaşık 1 milyonunun yok olma tehdidi altında olduğunu tahmin ediyor. Çalışma en kötü durumda olanların %85'inin tehdit altında olduğunu tahmin ediyor. Ve yeterince değerlendirilmemiş amfibiler de oldukça çok. Yapmamız gereken topyekün bir yeni Yok edici olmayan ekonomiye yani türetim ekonomisine geçişe sağlamak. Yoksa bu yok oluşun önünü tür özelinde önlemlerle sağlamak mümkün değil. Ancak kaşıkla su taşımış oluyoruz. Ancak yapmamız gereken şey kovayı dökmek. Yeşil Gazete'de yer alan habere göre Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin şehirdeki tarihi yük iskelesini yıkıp yerine beton iskele yapmasına Ordu Çevre Derneği tepki gösterdi. Orçev. Dernek yaptığı açıklamada belediye başkanı ve ekibi verdikleri sözde durmuyor, ordunun hafızasını yok ediyor dedi. Söz konusu iskelenin restorasyonu ile ilgili daha önce yapılan toplantıda Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Hilmi Güler'i hatırlarsınız eski enerji bakanı, Şimdi Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güder projenin aslında uygun yapılacağına dair söz vermiş Orçev'e. Ancak Orçev diyor ki biz kapıdan çıktıktan sonra hiçbir görüşme olmamış gibi beton yığını hafızayı yok eden projenin yapılmasına devam ettiler. Hem de mahkeme kararlarına rağmen şu an yapılan projede hukuksuz bir şekilde yapılmakta demiş ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Ordunun hafızasını yok etmeye devam ediyor ancak bizlerin hafızası güçlü, hafızamızı yok edemeyecekler diyor Orçev. Hindistan Federal Kabinesi, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Sözleşmesi kapsamında ulusal katkı beyanı yani NDC'ler olarak bilinen yeni ulusal emisyon taahhütlerini onayladı. Başbakanlar Andra Modri, Geçen yıl Glasgow'da Birleşmiş Milletler iklim görüşmelerinde bu hedefleri açıklamıştı ancak bu hedefler resmen onaylanmamıştı. Hindistan önümüzdeki 7 yıl içinde gayri safi yıllık hastasının emisyon yoğunluğunu 2005 seviyesine göre %45 düşürmeyi taahhüt ediyordu ki bu önceki 2016 taahhütüne göre %10'luk bir artışa denk geliyor. Hindistan ayrıca 2030 yılına kadar enerji talebinin yarısını güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir kaynaktan karşılamayı hedefleyecek. Bu da hükümetin Aralık 2020 21'de ulaştığını söylediği önceki %40'lık hedefine göre bir artış anlamına geliyor. Kar amacı gütmeyen bir organizasyon ağı olan İklim Eylem Ağı Güney Asya Direktörü Sanjay Vashist Hindistan'ın emisyonları azaltma taahhüdünün beklenen payından daha fazla olduğunu ve memnuniyetle karşılanan bir adım olduğunu söyledi. Hükümet ayrıca iklim bilimcilerin ihtiyaç duyduğundan 20 yıl sonra yani 2070 yılına kadar net sıfır emisyonunu hedefleyeceğini söyledi. Bu konuda Türkiye'nin daha güçlü hedefler koyduğunu hemen söylemekte fayda var. 2053'te net sıfır emisyonu ulaşmak istiyor Türkiye. Ama tabii ki güçlü adımlar ve bir planlamanın da bu açıklanan hedefin arkasını doldurması gerekiyor. Bir günden Aycan Karadağ'ın haberine göre Rio de Janeiro limanından Yola çıkan Ali gelmesi planlanan asbestli dev uçak gemisi için Brezilya mahkemesinin geminin bulunduğu yerden ayrılmamasını talep ettiği öğrenildi. Gemi karara rağmen İzmir'e gelmek için yolculuğunu sürdürüyor. İçi asbest içeren Brezilya dolanmasına ait Nau Sao Paulo adlı geminin İzmir-Ali Ağa'da sökümüne izin verilmesi tartışmaları sürerken, 4 Ağustos tarihinde gemi Rio de Janeiro limanından hareket ederek Alay'a doğru yola çıktı. Geminin yola çıkmasının ardından skandal bir gelişme yaşandı ve 3 Ağustos tarihinde Brezilya'da Yüksek Mahkemenin geminin Rio de Janeiro limanından ayrılmaması gerektiğini tebliğ ettiği öğrenildi. Şimdi umuyoruz bunun üzerine çevre hareketi gidecek ve São Paulo gemisi geldiği gibi geri Brezilya'ya gidecek. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.